Mes süresiyle alakalı bir ufak bilgi verir misiniz hocam? Evet. Mes süresiyle ilgili şu bilgiyi verebiliriz. E, mukim olanlar için e, yani seferi olmayan, Hı -hı. mukim derken seferi olmayan kişi. Seferi olmayan kişiler için bu süre 24 saattir. Yani bir gün bir gecedir. E, bu da toplamda 24 saattir. Eğer kişi Seferi konumuna giriyorsa, misafir konumuna giriyorsa, hı hı. misafir dediğimiz dini misafir tabii. Yani komşudan komşuya misafirlik değil bu yanlış anlaşılmasın. Efendim dini misafir e, konumuna giriyorsa o zaman bunun süresi 3 gün 3 gecedir. Yani 72 saat ediyor bu da. Evet peki hocam. Seferilikle alakalı bir iki soru var. Almanya'dan Türkiye'ye kendi evine gittiğinde kişi seferi mi sayılır? Hocamız cevaplarsa seviniriz demişler. Bir kişinin farklı yerlerde evi olsa e, ve anahtarını çevirdiği zaman içine giriyor orası onun evidir. Hı hı. E, bu iki yerde onun için vatanı asti sayılır. Yani bir kimse e, Almanya'dan memleketine geldiği zaman orada kendisine ait bir evi varsa bu evine girdiği andan itibaren e, seferi değildir. Çünkü vatanı aslisine, asli vatanına gelmiş oluyor kişi. Asli vatan derken, yani Türkiye'yi kastetmiyoruz burada, dini olarak asli vatanına gelmiş olur. Dolayısıyla evine girdiği andan itibaren Seferilik hükümlere sona erer namazlarını normal kılması gerekir. Evet. Yani bu ev Türkiye'de değil de dünyanın öbür ucunda başka bir memlekette de olsa yine aynı hükümler geçer. Evet. Giderken seferi eve girdiği anda Evet. mukim oluyor. Mukim olur. Peki hocam teşekkürler.